Efendim İstanbul'dan Beken, Ülger, kıyamet koptuktan sonra tekrardan böyle bir dünya kurulacak mı? Onu Allah biliyor. Allah dilediği kadar dünyada yaratır, dilediği kadar cennette yaratır. O neyi haber vermişse bizim sadece bilgimiz onunla sınırlıdır. Bununla beraber yaratacağım demedi. Yer başka bir yer, gök başka bir gök olduğunda kıyamet yerini anlatıyor Allah. Bu durumda, evet, kıyamet koptuğunda her şey alt üst olmuştur, yıldızlar dökülmüştür, güneş sönmüştür, denizler kaynatılmıştır, dağlar hallaç pamuğu gibi savrulmuştur, yer içindekini dışarı atmıştır, her şey dümdüz olmuştur. Buna beraber kıyamet yeri evet, yaklaştırılır, insanlar dünyadan o kıyamet yerine geçer, dünya vazifesini tamamlamıştır. Bir daha böyle dünya yaratılır demek doğru değildir. Böyle bir şey şey Allah haber vermediğine göre bu bizim bilgimizi aşar. O onu bileceği iştir. Ama ebedi bir hayat bizi bekliyor. Eğer biri mümin ise, Allah'a karşı takvalıysa geriye dönüp Asla bakmaz, böyle bir şey düşünemez. Safhalardan geçip dünyaya gelirken de ana karındaki bir çocuğa dışarı çık desen çıkmayı kabul etmez. Benim yerim iyidir der. Yer de burası der, gök de burası der. Ama dünyaya çık geldikten sonra ona geri dön desen orayı kabul eder mi, Git dönmek ister mi, istemez. Aynı şekilde ahirete gittiğimizde de bu böyledir bize ahiret dünyaya dön deseler bütün dünya senin de olsun deseler kabul eder miyiz etmeyiz. Burası imtihan yeri. Evet orası mükafat yeri. Memnun için. Evet mükafat yeri. Allah'ın razı olduğu yer. Allah'ın cemalinin müşahede edildiği yer. Kulun Allah ile beraber olduğu yer. Allah'ın sevgisinin hulü için tecelli ettiği yer. Bütün dünyayı ona verip geri döndeseler gene geri dönmeyi istemez. Evet. Efendim bir izleyenimiz, mezhepler var mıdır? Herhangi bir mezhebe bağlı olmak zorunlu mudur? Evet. Mezhepler, mezhep söylemiştim, yol demektir. Yolu yürümek için yolumuzun olması gerekir. Yolu olmayan yolu yürüyebilir mi? Hayır. Ama eğer biri iştihat makamındaysa, müştehitse Kur'an'ı biliyor, sünneti biliyor, hadisi biliyor, ondan hüküm çıkarabiliyorsa bu durumda evet o kendisi yolu gidebilir demektir. Yol ayrıca bir yola uyması gerekiyor. Ama değilse mutlaka bir yola uymak gerekiyor. Yolsuz insan olur mu? Evet mezhepler onun için bir mezhebinin olması gerekir. Sonra öğrendikçe artık o mezhebe tabi olurken, yalnız neden tabi olduğunu bilmesi gerekir. O hükmün hangi ayete dayandığını bilmesi gerekir ki taklitten kurtulsun. Mezhebi gerçek mezhebi olmuş olsun. Yoksa böyle, o böyle yapmış, böyle söylemiş, ben de böyle yapıyorum demek mezhebi taklit etmektir. Allah taklidi kabul etmez. En azından, o hükmün, o emrin hangi ayetten, hangi hadisten, hangi sünnetten çıkarıldığını da bilmesi gerekir ki o gerçekten mezhep olsun, yol olsun. O yol onun yolu olmuş olsun, mezhebi olmuş olsun. Yoksa mezhebi taklit etmiş olur. Kulluk taklit edilmez. Onun tadılması, yaşanması gerekir, iman edilmesi gerekir. Yani Allah ona kurum sen bunu neden böyle yaptın dediğinde Ya Rabbi sen ayette böyle buyurdun. Vahinde böyle buyurdu. Peygamberi de böyle yapmıştı ondan diyebilmesi gerekir en azından. Ama bununla beraber evet bir imama uymuştur. Kendi başına eğer ictihad edebilecek durumdaysa evet o zaman da ictihad eder. İsa'lar ona uyar. Evet onun için gereklidir. Efendim Azerbaycan'dan Muhammed Abbasov selam akşamın hayır <gülüyor> hocam. Selam. Abdestin farzları ve sünnetleri hangileridir? Ve abdesti neler bozar? Devamlı demiş efendim, namazda sehev secdesi değilen bir şey var mı? Ve ne vakit yapılabilir? Abdesti, abdestin farzları, sünnetleri diye sormuş kardeşimiz. Abdestin farzlarını Allah beyan etmiştir. Elleri dirseklere kadar yıkamak, yüzü yıkamak bir kere. Başı ayağı mesh veya başı mesedip ayağı yıkamak. Bu abdestin farzlarıdır. Bir sefer, gerisi sünnet. Gerisi üç sefer tekrar sünnettir. Allah abdesti emrederken niye abdest alıyoruz? Namaz kılmak için, tavaf yapmak için. Bu zahiri abdest almaktı bir de manevi olarak abdest almak vardır. Eğer abdestin zahiri olarak abdest alırken, abdestin içi boşsa, o sadece abdesti taklit etmiş oluruz. Mesela bütün müminleri biliyor, sahabe abdest alırken, özellikle Hazreti Ali Efendimiz abdest alırken, yüzü sararırdı. Neden diye sorulduğunda ne buyurmuştu? Birazdan Rabbimin, beni yaratan Rabbimin huzuruna çıkacağım. Ona hazırlanıyorum. Ben sarar bi'yeyim, kim sararsın? Dedi. İşte bu abdestin manevi boyutuydu. Manevi olarak zahiri abdesti alırken, bir de Rabbinin huzuruna çıkmaya hazırlanıyor. Bu da abdestin manevi tarafıydı. Eğer manevi taraf yoksa, abdest de yok demektir. Huzura çıkmak da yok demektir. Allah ayet-i Allah'ı zikredin dedi, kalbiniz mutmain olunca, o zaman namaz kılın dedi. Namazı yıkama edin. Evet namaza başla dedi. Kalbin mutmain olunca yani manevi abdestini önce al dedi. Evet, yoksa böyle paldır küldür hemen gidiyoruz. Allahu Ekber diyoruz. Ne huzur var ne de başka bir şey. Önce kendimizi Allah zikret dedi. Gönlün buna hazır olunca mutmain olunca huzura gel dedi. Evet nasıl hazırlıyoruz? Evet Hazreti Ali Efendimiz'in söylediği gibi söylüyoruz. Birazdan Evet, beni yaratan Rabbimin huzuruna çıkacağım. Aşık olduğum, beni kendi nurundan yaratan, kendinden bana varlık veren Rabbimin huzuruna çıkıyorum. Onunla muhatap olacağım. Çıkıp alemin diyeceğim. Ham sanadır, övgü sanadır. Övmek, övülmek sana aittir. Sen benim Rabbimsin. Ben seni övüyorum. Senin işini övüyorum. Sen benim sevdiğim gibisin. Beni sevdiğin gibi yap diyeceğim. Sen Rahmansın. Sen Rahim'sin. Sen bana rahmetinle muamele ediyorsun. Ama ben senin rahmetinden kaçıyor, hata işliyor, yanlış yapıyorum. Ama sen evet, Rahman ve Rahim olan benim Rabbim'sin. Sen benim sahibimsin. Sen beni kıyamet günü din gününde hesaba çekersin. Onu biliyorum. Buyrun için, yanlış yapmamak için, huzurum, sana karşı mahcup olmamak için çabamı, gayretimi sarf ediyorum diyorsun. İyâken âbdu ve yyâken Ben yalnız seni seviyorum. Ben yalnız seni istiyorum. Benim istediğim sensin. Benim sevdiğim sensin ya Rabbi. Diyoruz. Bunu Allah'a söylemek öyle kolay bir şey değildir. Manevi olarak evet, seni yok eder. Yok etmelidir. Senin artık dünyadan çıkmış olman gerekir. Artık Rabbinin huzurunda olman gerekir. Bunu ona söylüyorsun çünkü. Evet. Onun için söyleyebilmek için önce hazırlanmak gerekir. Abdest almak gerekir. Evet, zahiri abdesti alırken manevi abdesti de almak gerekir. Zaten dinimizin, imanımızın, kitabımızın içini boşaltmışız, içi boş. Sadece taklit yapıyoruz. Onun için Aşk yok, bakıyoruz. Muhabbet yok. Birbirini sevmek yok. Mesela nasıl bir dünya olmalıydı? Allah bizi dünyaya eğer gönderdiyse, Rabbimizden ayrıldıksa, O'nun hasretiyle yanıp tutuşmamız gerekmez miydik? Evet. Dünyanın nasıl olması gerekirdi? Mesela nasıl düşünüyoruz? Böyle sokakta, cadde'de, dağda, bayırda, işte, razından ya da ben öyle düşünüyorum. Belki herkesin sarhoş halde olması gerekirdi. Allah demesi gerekirdi. La ilahe illallah demesi gerekirdi. Subhanallah demesi gerekirdi. Evet. Fendim, evet. dağla secdecesi hakkında sormuştun efendim. Vaktinde bir. Secdecesi herhangi bir şekilde yanıldığımızda "Ya Rabbi özür dilerim" demektir. Eksik olduğu namazdan biraz, bir kısmını eksik yaptım. Bir daha secde edeyim, tamamlayayım. Başımızı bir daha yere koyuyoruz, özür diliyoruz. Yine ben geldim ya Rabbi. Eksikimi tam kabul et demektir. Efendim bir izleyicim, eşim bana aslı olmayan ithamlarda bulunuyor. Kaç defa elimi Kur'an'a bastırdı. El basıp ona böyle bir şey olmadığını söylememe rağmen yine de bana inanmıyor. Bu durumda ne yapmam gerekir? Evet. Herhangi bir şekilde muhatabımız bir şeyi söylediğinde eğer biz onu baş gözüyle görmedik, buna beraber dört şahit getiremiyorsak söylediğimiz iftira olmuş olur. Zulüm olmuş olur. Suizan olmuş olur. Suizanı geçiyor, buna beraber bir de onu dile döküyorsak o iftira olmuş olur. Bunun hesabı çok büyük. Her bir de eğer kim, namuslu bir kadına iftira atarsa, Allah ona gazap eder, Allah ona lanet eder. Bundan daha tehlikeli bir şey yoktur. Böyle ağzımıza geldiği gibi, işte ben şüphelendim. Ya da şundan dolayı ben böyle düşünüyorum. İşte şu gerekteden dolayı böyle olmuş demek, suizanla hareket etmek demektir. Yani baş gözüyle bir şeyi görmedikçe birine böyle suç isnat etmek, hele bir de bu kadınsa, hele bir de yanlış bir şey ona isnat ediyorsan, yani onun tövbe etmesi gerekir, istiğfar etmesi gerekir, özür dilemesi gerekir, evet, o yıktığını tamir etmeye çalışması gerekir. Evet, söyledim bu Allah'ın gazabına lanetine sebep olur. Efendim dürüst, merhametli, ikram sahibi ve benzeri gayrimüslimlerin durumu nedir demişce bizleyicemiz efendim? Dürüst, samimi, merhametli, ikram sahibi. Öyle mi? ikram sahibi. Efendim. Evet. Önce kulun Rabbin'e karşı dürüst olması gerekir. Önce Kulun kendine karşı merhametli olması gerekir, önce kulun kendine karşı ikram sahibi olması gerekir, kendine cenneti ikram etmesi gerekir, kendine merhamet edip Allah'ın rahmetinin içine girmesi gerekir. Önce Rabbine karşı samimi olması gerekir, kendine karşı samimi olması gerekir, Rabbine karşı samimi olursa, iman eder, kendine karşı merhametli olursa, ikram sahibi olursa, Allah'ın rahmetinin içine, evet. Allah'ın rahmetine sığınır, O'na iman eder, evet, Resulüne iman eder. Bununla beraber kendine de cennetin ikram edilmesi için çabasını, gayretini sarf eder, kendine ikram olur. Yok, Allah'a iman etmemiş, Resulüne iman etmemiş, kendine göre dürüstmüş. Böyle dürüstlük olmaz. Rabbini kabul etmeyen birbirinden Nasıl dürüstlük beklenebilir? O kendine karşı dürüst değildir. O Rabbine karşı dürüst değildir. Rabbinin Resulüne karşı, vahine karşı dürüst değildir. Onun dürüstlüğü mutlaka evet, nefsani bir şeydir. Bir beklentisi vardır. İnsanlar ona dürüst olsun, dürüstdür desinler diye. Ya da o dürüstlüğünden bir menfaat bekliyor. Bir ticaret, bir kazanç bekliyor o. Evet. Onun dürüstlüğünden de, rahmetinden de, onun ikramından da, onun beklediği bir şey var. Hiç kimse merak etmesin. Allah onun duasını kabul eder. Hangi niyetle onu yapmışsa Allah onu ona verir. Dünyada ona verir. Ama onların ahirette nasibi olmaz. Dünyada bunun karşılığını alırlar. Ahiretten nasipleri yoktur. Efendim Diyarbakır'dan Ramazan Ersel Arslan. Selamun Aleyküm Hocam. Aleykümselam. Ayakkabıya yapıştırıcı yapıştırınca elime yapıştı. Ayakkabının deri parçası da elime yapıştı. Gusül abdesti alınca sorun olur mu? Allah razı olsun şimdi. Evet. Gusül abdesti alınca sorun olmaz. Sonuçta bir yer eğer herhangi bir şekilde yaralıysa, bağladıksa onu, üzerini mes'e O da orada kaldığı sürece üstünü mes'e etmiş olur. Ne abdeste, ne gusulde, herhangi bir şekilde sorun olmaz. Bu boya içinde böyledir, kana içinde böyledir. Aynı şekilde bir şey yapıştığında da öyledir. Yara olduğu zaman onun üstünü kapatmışsak o onun için de öyledir. Evet, herhangi bir şekilde sorun olmaz inşallah. Efendim Ömer Aydın, hidayet, takva ve mutluluk kavramlarını açıklar mısınız? Hidayet, takva ve mutluluk. Allah ait i de buyurdu, hidayet Allah'ın hidayetidir. Allah, kim Allah ile hidayeti bulmuşsa o hidayettedir. Onun hidayetinin dışında hidayet yoktur dedi. Onun hidayetinin dışında delalet vardır. Takva Allah'a karşı kıvamında olmak demektir, kıvamında. Allah'ın isimlerinde, kuvamında olmak. Allah'ın güzelliği üzerinde isimleri öyle bir tecelli etmiş ki hepsi kuvamında, hiçbir isimde aşırı gitmiyor. Bununla beraber takva, korumak demek. Korunmak, kendini korumak demektir. Neden korumak? Allah'ın gazabından, Allah'ın lanetinden, Allah'ın azabından, cehennemden, kendini şeytandan, şeytanın verdiği vesveseden korumak. İnsanlara uymaktan kendini korumak yönü şaşırıp zararete uğramaktan kendini korumak. Kısaca korumak. Kendini muhafaza etmek. Muhafaza ederken bir de öteki tarafta kovamında olmak. Allah'a karşı sorumluluğunu bilmek, kabul etmek, gereğini yapmaya çalışmak. Bunun için çabasını, gayretini sarf etmek. Takvayı evet, bir elbise gibi giymek. Allah'a karşı sorumluluğunu, kulluğunu, abdolduğunu unutmamak. Unutmadan hareket edip, düşünüp, konuşup, yaşamak demektir. Kısaca, bir de mutluluk. İnsan çift yönlü bir varlıktır. Bir zahiri tarafı, dünyevi topraktan olan tarafı vardır. Bir de manevi, Allah'tan olan tarafı vardır. Sadece ona dünya verilmiş olsa, hiçbir zaman bütün dünyayı vermiş olsak bile gerçek manada asla mutlu olması mümkün değildir. Saadette olması, huzurlu olması asla mümkün değildir. Ruhu toprakla doyuramazsın yani. Evet. Ne buyurdu Allah ayet kerimede? Kalpler ancak Allah'ın zikriyle mutmain olur. Kalpler ancak Allah ile mutmain olur. Allah'a imanla, Rabbim Allah'tır demekle mutmain olur. Huzur bulur, mutlu olur. Mutluluk Allah iledir. Kul hayatı yaşarken evet, dikkat etsin, bunu mutlaka farkına varır. Bir hayır yaparsa, bir güzellik yaparsa, Allah için bir şey yaparsa, bir ibadet yaparsa, iyilikte, güzellikte bulunursa, gönlü huzurla dolar ve mutlu olur. Ama Allah için bir şey yapmazsa ya da bir şey yaptığını zannetmezse, bu durumda huzursuz olur. Huzursuz olan Allah'ın ona nefret ettiği ruhtur. Hakikati o çünkü. Mutlu olmak istiyor. Evet, ne yapması gerekir? Allah için bir şeyler yapması gerekir. Allah için fedakarlık yapması gerekir. Allah yolunda yürümesi gerekir. Allah'ı zikretmesi gerekir. Secde etmesi gerekir. İnsanlara, Allah'ın kullarına yardım etmesi gerekir. Bunu senin için yaptım ya Rabbi diyebileceği bir şeyi olması gerekir. Evet, bu çünkü onu Allah'a yaklaştırır. Allah'a bir adım daha, manevi olarak bir adım daha yaklaştığında o muhabbeti, o mutluluğu üzerinde bütün şiddetiyle tadar. Çünkü Allah seriül hesaptır. Hesabı anında görendir. O, ona peşinen verdiği o huzurdur. Bir de bunun karşılığı evet, ebedi hayatta vardır. Efendim Gaziantep'ten bir izleyicimiz hocam ölüye Kur'an okunur mu?